إلا تناصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الَّذِينَ كفروا في عن يسنين اليهما في الغار يَقُولُ صاحبي لا تحزن من الله معنا فأنزل الله سكينه عليه ايده بجنود لم ترها وجعل كلمه الذين كفروا شفلاء كلمه الله العليا فالله عزيز حكيم الله العظيم, العظيم الحمد العالمين As-Sagfirullah al-Hayya al-Qayyum Hassan-tukum bil-hayyul-qayyum illezi la-mu'tu ebeda ve defa'tu ankumu s-süve bil-ha-havla ve-la-uvete illa billahi'l-Ali'l-Azim Bizleri tekrar kavuşturduğu için Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Sizleri hiç unutmuş değiliz, dualar yapıldı, Arafat'ta, Müzdelife'de, Vakfeler'de, Kâb-i Muazzama'da ve Râvza'yı Özellikle her duada siz mutlaka vardınız. Elhamdülillah, allah Teala kabulün eserini göstersin. Amin! Bu gece tabi burada tarlık oluyor ama allah Teala inşallah feraha çıkarır, Amin. geldik geleli, geldiğimiz günden beri bir takım sıkıntılarla maruz kaldık. Efendim, takım iftira, yalan kampanyalarına maruz kalınmıştır allah Teala hazır, hayırla helâs eylesin. Amin. Müslümanlar hakikaten çok darlanmış vaziyettedir artık ama... takva üzere olursak bunların hileleri bize zarar veremeyecek. İnşallah. Sabrın manası bu yolda devam, sebat, istikamet gösterip taviz vermeden devam etmektir. Takva'nın manası haramlardan sakınmaktır. İşte şu haramları iyice geçecek, Namahreme bakmak, şarkı dilgi dinlemek, faiz, yalan, gıybet gibi haramlardan hakkıyla sakınırsan inşallah ve intasbiru ve o sabrederseniz ve haramlardan sakınırsanız la يَضُرُّكُمْ كَيْدُّمْ شَيْئًا Onların hilesi size zerre kadar zarar veremez Allah. İki şart koşuyor. Bu iki şartı biz tam beceremediğimizden bu işler başımıza geliyor. Biri bu yoldan ayrılma. Sabır, tefat, akvah. Rabbim cümlemize bu iki şartı yerine getirmeyi nasıl ederek kafilen hilelerinden hasayilsin. اَمِنَّ Allah بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا Onların bütün yaptıklarını çevre uşakmıştır. Celleşânihu Celleşânihü yaptıkları, yapacaklarını da, aldıkları kararları, bundan sonra alacakları kararları da şimdiden Allah biliyor. Hepsinin karşılığını da hazırlamış, kurmuştur. فَقَدْ <manyolsun> Hilelerin karşılığı Allah'ın yanındadır Celle Celaluhu. اُنَّوْمْ يَكِيدُونَكَ وَيَكِيدُوا كَيْدًا Onlar hile yapıyor, ben de karşılığını kuruyorum Allah buyuruyor. Rabbimiz gabil değildir, haşa. Rabbimiz alimdir, habirdir. Kahir فَوْكَ عِبَادِهِ Kullarının fevkinde kahirdir, yani galibdir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Onun için ona sunuyoruz. ancak ondan yardım dileniyoruz. Bu yoldan ayrılmayacağız, Allah fırsat verdikçe inşallah sohbetler devam edecektir. İnşallah diğer bütün cami-i şeriflerde sohbetler, zaten buranın gecesi bu gecedir. Bundan sonra sohbetler akşam yatsı arasında zaten alınmıştır. Her camide, akşam namazında inşallah bulunacaktır. Biraz daha inşallah sabırlı olalım, sebatlı olalım, daha devamlı olalım, daha gayretli olalım, gevşemeyelim. Allah razı olsun, bak gevşemediniz, toplandınız. Duayı aldınız inşallah. Sırtınız yere gelmez inşallah. Ondan sonra önümüzde aşura gecesi, onuncu gece de yine külliyede yapmayacağız. Aşure gecesi çok önemli bir gecedir. Tabii ki o gece ve onun günü bütün peygamberlerin kurtulduğu gece ve gündür. Onun için biz de umarız ki bir on günümüz kalmış olsun da inşallah Aşure günü kurtuluş olsun inşallah. Bütün peygamberler Aşure günü kurtuldu. Bütün peygamberler. E biz onun, o en büyük peygamberin ümmeti olarak bir kurtuluş bekliyoruz. İnşallah böyle de zuhuratlar görülüyor bir gemiler görülüyor, inşallah el-i ve cemaat selamet sahiline çıkıyor inşallah <Gülüyor> efendim özellikle külliye görülüyor, çok dün gebzedeydim ve bugün kaç yerden bu şekil zuhratlar hayırlı müjdeler alıyoruz ancak Mevla teselli ediyor başka bir tesellimiz yok ama inşallah bu yolda Allah'a verecek bir can borcumuz vardır başka bir, bir şeyimiz yoktur onun için Allah'ın yolunda ...yaşadığımız kadar yaşayacağız inşallah. inşallah. Ama en nihayeti... ...ne olacak? Ölümde gelecekse... ...Allah yolunda bulsun biz inşallah. inşallah. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Yani Müslüman için... ...hiçbir zarar cevap yok. Çünkü Müslümanın... ...bu insanların en çok korktuğu nedir? Ölümdür. E Müslümanın en çok istediği şey nedir? Şehitliktir. Şehadettir. Yani Mevlasına razı olduğu şekilde kavuşmaktır. Onun için Müslümanlar sabredelim, takva üzere hareket edelim, görelim Mevla eyle, neylerse güzel eyleer. Hakşerleri hayr eyleer. Zannetmeki hayr eyleer. Arifanı seyreyler, Görelim Mevla eyle, neylerse güzel Şer gibi gözüken şeylerin arkasından hayır çıkar insaallahu rahman. <Gülüyor> Bazı kere işte Hızır aleyhisselam ile Musa aleyhisselamın hadisinde olduğu gibi geminin tahtasını ...kopattı ama, niçin? Gemi kurtulması için. Çünkü sağlam gemiyi ne yapıyordu? Hükümdar bir zorba, gasp eden bir hükümdar zorla alıyordu. Onun için Hızır Aleyhisselam ne yaptı? Geminin tahtasını vurdu, deldi. Koca Peygamber Musa Aleyhisselam bile bunun manasını anlayamadı. Dedi ki sen ne yapıyorsun ya, bu adamlar bizi misafir aldılar. Bedava gemiye koydular. ...para da almadılar, sen şimdi bunlara mükafat olarak bir de gemilerini mi geliyorsan? <gülüyor> dedi ki sana demedin mi bana bir şey sormayacaksın? Tamam, çövbe de destavrullah, sormamış olayım dedi. Ama burada de bakıyor ki geminin tahtası kırılmış ama içeride su girmiyor. Onu görünce dedi ki varmış da bir şey. Biraz yere gittiler, kontrol, durdurdular. Ne var, bakalım bu gemi nasıl? Bir de baktılar... ...ha bu çürük, tahtası da kopuk. Hadi gidin dediler. Yani bir tahta, bir gemiyi... Kurtardı. Onun için Mevla'nın büyük hikmetleri vardır. Fasal tek ruhsiyem Bir şey istemezsiniz, onda size hayır vardır. Şu hadiseler en büyük hayrı nedir sorarsanız, Müslümanlığın bir, Müslümanların birleşmesine vesile olacak. Çünkü Müslümanlar dağını, gergin, birbirini beğenmez, birbirine aleyinde. Böyle bir şey oldu mu? Ne oluyor? Birleşiliyor, değil mi? Bugün birisi bir şey söyledi, hoşuma gitti. Yıldırım çakınca dedi, davarlar birbirine baş koyarlar dedi böyle, yanaşıyorlar dedi. Haa biz de biraz tanık olduk herhalde ki Mevla bazı bir şeyler çaktırıyor bize. Yanaşalım birbirine, Allah için sevişelim, kaynaşalım. Müslümanlar birlikte kuvvet var, inşallah rahmet var. Allah dininin sahibidir ve nasıridir ve yardımcısıdır. Şimdi... ...dışarıya ses gitmiyor dediler biraz bakın onun dışarıdaki o ses gitmeyen varsa ilgilenin yetkililer ilgilensin dışarıda gazetecileri var vardır onlarsız olmaz kambersiz düğün olmaz onlara çok iyi davranırsınız onlarda vaaz dinliyorlarsa dinlesinler orada konuşulanlar müşterektir onlar da müslümandır biz herkese konuşuyoruz iman olanın bunda nasibi vardır onun için dışarıdaki kardeşlerimize özellikle rica ediyorum, hiç kimseyle münakaşaya girmeyin. Münakaşaya girmeyin, sertlik kullanmayın. Ne yapacaklar? Bu Dinliyorlarsa zaten ortadadır, açıktır. Herkes dinlesin, tamam. İnşallah. Mevla Teala hepimizi hayırlı istah etsin. Amin. Hidayet etsin. Amin. Şimdi tabi hicret gündemdedir. Muharrem Şerif Hicri yılbaşımızdır. Hepinizin yılbaşınızı tebrik ediyorum. Hicri yılbaşınız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri 1417 sene evvel Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem şu gün şu gece yapmış olduğu hicretle nasıl düşmanlarından kurtardıysa, nasıl İslam devletinin temelini attırdıysa ve ...Mekke devrinde çekilen o zilletlerden, korkulardan, tehlikelerden... ...şu hicretle Rabbim Habibini ve sahabesini e, emniyete kavuşturduysa... ...şu mübarek Muharrem-i Şerif Hicri yılbaşımızı da... ...bizlerin korkularının emniyete, tebdiline vesile kılmasını niyaz ediyorum. İnşallah bu dualar mutlaka yerini buluyor... ...vaktini, saatini kolluyor, her şey vaktine bağlanmıştır... Yakında inşallah Mevla Teala'nın vaadi gerçekleşecek. Geceler kepedir. Bakalım ne garip şeyler doğuracaklardır. Her gecenin sabahı inşallah aydınlık olacak. Rabbimiz okuduğum adet kelimesinde Habibinin hicretinden Kur'an'da bahsediyor. Özellikle o Sevir Dağı'ndaki mağaraya sığınmaları Kur'an'da geçiyor. Ben bu gece çok uzatmayacağım, buna benim de tahammülüm yok. Son zaman da Medine'de hasta oldum ve bütün ağızlarım, boğazlarım yara olmuştu. Bugün biraz yutkunuyorum, buralarım hep yaraydı ve konuşabiliyorum size elhamdülillah. Dün bugün başlayabildim, Allah nefes verdikçe de inşallah konuşuruz. Çok uzatmak niyetinde değiliz, kısa ve öz olsun, ifadeli olsun inşallah. Ancak arada gelmişken yeri şunu da söyleyelim. Ee, Aşura gecesi 16 Mayıs Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan geceye rastlıyor Bugün takvime baktım 16 Mayıs Cuma gününe geliyor Cuma ne demek? Yani Cuma namazını kılıyoruz ya Kıldığımız günüdür O günün Cumartesi'ye bağlayan Gece ne gecesidir? Aşura gecesidir 17 Mayıs Cumartesi günü ne günü? aşura günüdür ki mutlaka oruçlu olunması gereken ramazan ayı farz oruçtan sonra en büyük oruç o gün ve evvelce o oruç neydi farz idi sonra farziyeti kaldırıldı en kuvvetli sünnet kaldı yalnız tek gün tutulmuyor tabi ya perşembe cuma ekleyeceksiniz 9-10 ya cuma cumartesi ekleyeceksiniz 10-11 eğer ki zaten perşembe cuma cumartesi tutarsanız muharrem ayında özellikle haram ayların en kıymetlisidir bu ayda Perşembe, cuma, cumartesi tutana 900 sene ibadet sevabı yazılacağı hadis-i şeriflerde vaat edilmiştir. Bu müjdelere de bu aydan dahil olursunuz. Haram ayların 3 e, tane peş peşe olan haram ayların efendim üçüncüsüne girdik. Bunun da çıkmasıyla haram aylar bitiyor. Artık Recep ayına kadar haram ay yoktur. Onun için bu haram ayların üçüncüsüdür ve en faziletlisidir. Efdalussalat ba'del salatün leyl Farz namazdan sonra en faziletli namaz, gece teheccüde kılınan namaz. Mescid-i Aksa'da kılınan 500 namaz, Ravza-i Mutahara'da kılınan bir rahat bin namaz, bir rahat on bin namaz, Kabe-i Muazzama'da kılınan yüz bin namaz, asker ocağında kılınan iki milyon namaz, gece teheccüde kılınan hepsinden fazladır. Ve oruçlar içerisinde Ramazan-ı Şerif ayı farzdır. O farz oruçtan sonra en üstün oruç, Eftalussiyan ba'da Ramazan Şehrullahil Muharrem Bukhari hadisinde Muharrem ayı bu ayın orucudur. Onun için bu ayda orucu çok artaralım Perşembe Cuma Cumartesi'leri kaçırmayalım. Hiç tutamıyorum diyen Ramazan'ı tutan mutlaka aşure günün orucunu tutsun. Yani Ramazan'ı tutan mutlaka aşure günü tek tutmasın. Ya 9-10 ya 10-11 tutsun. Çünkü tek tutmak Yahudilere benzemek oluyor diye Resulullah Efendimiz tek tutulmamasını son sene karar almış idi. Mahşure gecesinin sohbetini İzmit'e alıyoruz. İzmit, Mehmet Ali Paşa Camii ki bu Marmara bölgesinin en büyük camisidir. Külliye'den orada naklen yayında yapılıyor. 13'ün 16 Mayıs Cuma akşam namazını İzmit Mehmet Ali Paşa Camii'nde toplaşacağız inşallah. Allah için çağrıldığınız yere gelirsiniz inşallah. Tabii ki e, yatsıya kadar aşure gecesinin sohbeti ve duası ve namazlarını kılacağız inşallahurrahman. Çok büyük bir gece kurtuluşumuza vesile olsun. Bazı dualarda okuyacağız. İnşallahurrahman. 16 Mayıs unutmayalım. Yine biz gereken yerlerde ilanları yapacağız. İstaidu billah bismillah. İlla tensuruh. Eğer siz benim peygamberime yardım etmezseniz. Bak Mevlana buyur. Mekke müşriklerine Resulullah Efendimizin zamandakilere ve şimdikilere de söylüyor. Şimdi peygambere yardım nasıl olur? Dinine yardım. Bak onun dini şu anda ne kadar zor durumda. Onun getirdiği şeriat onun getirdiği sünnet efendim ayetler, hadisler ne garip zamanda o Kur'an'ı okuyanlar tefsirat okuyanlar ne korku içerisinde ya siz benim dinime yardım etmezseniz peygamberime yardım etmezseniz ben dese muhtaç değilim Allah buyuruyor. Fakat ne sonraullah Allah, ben Habibime yardım ettim. Ne vakit yardım etti? Ne zaman kafirler onu Mekke'den çıkarttılar? Faniye 2'nin ikinin ikincisi olduğu halde. İki kişi kim? Biri Ebubekir Sıddık, biri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İkinin ikincisi? Muhammed Mustafa sallallahu te aleyhi ve sellem. <Gülüyor> Tabi çık, çıkarttılar derken çıkmasına sebep oldular. Demek çünkü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in işi gün be gün ilerledi. Cemaati arttı, inananlar arttı. Bunun üzerine bunlar dediler ki: Bu işe bir önlem alalım. Bir çare düşünelim. Bu adam yoksa bütün milleti Müslüman edecek biz zor durumda kalacağız diye aynı bugün neyse o günah bu korkularından dolayı efendim karar almak durumuna girdiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar çok eziyet çekince onlara hicret etmek için izin verdi hicret ne demek vatanını Allah için terk etme. ilk hicret nereye olmuştu zaten evvelce Habeşistan'a Necaşi'nin yanına yapılmıştı. Resulullah Efendimiz kendi gitmedi, Hazreti Osman hicret etti, Efendimizin kızıyla işte Hazreti Cafer-i Tayyar Saer, 80 kadar sahabenin ilk hicretleriydi. Sonra eziyetler devam edince tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de Medine'ye vereden Münevvere'den heyetler gelmişti. Hac zamanı yine cahiliyet devrinde de Mekke'ye bütün her taraftan hacılar gelirdi. Medine'den de gelenler, Resulullah Efendimiz'e inananlar oldu. Akabe'de biatler oldu. Mina'da Akabe denen yer. Gittik orayı ziyaret ettik geçen sene. Bu de oradan geçtik. Yani ay ışığında, mehtapta Resulullah Efendimiz gizliden oraya çıkıyor. Gündüz demek ki Mekke'de Medine'den gelenlerle anlaşıyor. Fakat... E, orada görüşmüyor onlarla Göze batmasın diye Ne yapıyor? Geceliğin Mina'daki Mekke'ye baya uzak Yani yaya gidildiği takdirde Belki 15 kilometre var Efendim oraya e, Görüşmek üzere toplanıyorlar 20, 25 yirmi beş İki kere biliyorsunuz bu bir hatlar oldu Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem e, Bize siz gelirseniz Size inanırız yardım ederiz diye söz verdiler Ve İslam'ı onlara öğretecek Kişiler istediler. Resulullah Efendimiz Musab ibn-i Umeyr radıyallahu anh Uhud'da şehit düşmüş. Hazreti Hamza'nın hemen yanında yatıyor. Ona hep selam verdik, gittik ziyaretini yaptık. Musab ibn-i Umeyr radıyallahu anh, hazretlerini gönderdi Medine'ye. O mübarek çok da zengin çocuğuydu. Fakat İslam'a girince ana babası onu reddetmişti evlatlıktan. O da mübarek e, hicret etti Medine'ye Resulullah'ın emriyle Medine'dekilere Kur'an'ı öğretmek üzere ve bir, bir anda Medine bütün Müslüman oluyor ve Kur'an öğreniyor, Resulullah Efendimiz'e daha ziyade isteklen, bekliyorlar idi. İşte ikinci akabe biatinden sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret kararı aldı. Önce sahabeden ekserisini hicrete izin verdi ve yolladı. Ve Medine'ye hiç gitmemişti, görmemişti. Buyurdu ki ben sizin hicret edeceğiniz yeri hurmalık olarak görüyorum. Çok hurma ağaçları, bağ bostanlık bir yer olarak hicret yurdunuzu görüyorum mana aleminde bana da hicret izni verileceğini umuyorum dedi ama sahabeye izin verdi kendi gitmedi epey zaman gitmedi Ebu Bekir Sıddık dedi radıyallahu Allah'ın. anam babam sana feda olsun sen de sen de Mekke'den çıkacak mısın sana da böyle bir izin geleceğini umar mısın evet ben de umarım ki Mekke'den çıkacağım dedi bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gitmedi kendisini Rasulullah'a sakladı hicretinde ona arkadaşlık etmek için işte Hz. Ali kaldı, sohiyat bazıları kaldı, ya hapishanede olanlar, ya hasta olanlar, ya gitmekten aciz kalanlar kaldı. Keri kalan, eli ayağı tutan hepsi gitmiş oldu Resulullah'tan önce. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh, Efendimizin bu sözünden sonra iki tane deve aldı, 800 dirhem para verdi. O da biliyorsunuz Mekke'de zengindi. Bu iki deveyi kendi evinde en güzel otlarla besledi en güzel alaflar, yulaflar yedirerek hazırladı. Ondan sonra üç ay kadar o develeri baktı yanında tuttu. Üç ay kadar muhafaza etti. Çünkü Kureyş Resulullah Efendimiz'in hicreti Zülhetti ayında. Yani bu çıkan ay Zülhetti ayıydı işte. Şimdi Muharrem-i Şerife girmiş oluyor. Efendimiz ta demek ki Rabi'ül evvel ayından beri hicret e, konusunu yaptı Zülhicce'de izin aldı hicret edecek Medine'den Evs kabileleri Hazret kabileleri en yüksek büyük kabileler Efendimiz'e biat gönderdiler bunun üzerine Kureyş hepten tedirgin oldu ve Darun Nedve denen o zamanki meclislerinde toplanarak Resulullah Efendimiz'in hususunda istişare yapmak istediler Akıl fikir sahibi bir kimse geri kalmadı, cumartesi günüydü. Cumartesi günü Efendimiz hakkında kararlar almak üzere toplandılar. İblis geldi şeytan, ne Şeyh-i Necdi kılığında, Necid şimdiki Riyad. Resulullah Efendimiz orayı hiç sevmezdi. Yemen'e dua etti, Irak'a dua etti, Şam'a dua etti, Her yere dua etti. Necid'den biri kalktı, dedi ki bizim Necid'e de dua et, dedi Necid şeytanın boynuzu oradan çıkacak, dedi. Necid'e dua etmedi, işte Necid, Zahabilerin çıktığı, o Abdülveham'ın çıktığı yerdir. Necid, yani şimdiki Riyad tarafı. Ve maalesef haremenin de onların elindedir, Allah Teala halâs eylesin. <gülüyor> Efendim, Şeytanlara diyoruz ki, arkadaşlar anlatıyor, bak şeytan Şeyh'i Necdi kılığında geldi diye, ...onların kötülüğünü anlatıyorsun... ...onlar da diyorlar ki... ...necidliler ne kadar akıllı ki... ...şeytan bile onların kılığına girdi de geldi diye... ...uyanıklıklarını... ...söylüyorlar... ...bu... ...şeytan ihtiyar bir kılıkta geldi... ...ben Necid elinden bir pirifaniyim... ...beni de yanınıza sokun... E dediler ki... ...sen kimsin desin biz seni tanımıyoruz... ...ya ben sizin tam aradığınız adamım... ...efendim... Sizin derdiniz bunu ortadan kaldırmak değil mi evet. E ben en akıllıca şey ben veririm. Peki dediler sen de hayır gözüküyor gel. Onu da soktular başa oturttular. Her gece hakkı verdiler bayağı fikirler oluştu. Birisi dedi ki bunu hapsetelim. Efendim ölmeyecek kadar yemek su veririz. Böyle şerinden kurtuluruz. Dediler ki şeyh şeyhi Necdi şeytan beğenmedi. Dedi ki sen ne biçim aklın var dedi. Bunun ...bunun için canlı verenler var bunu kim hapiste bırakır dedi ya... ...kaçırırlar ondan sonra başınıza bela olur. Birisi kalktı dedi ki... ...bunu sürelim dedi sürgün edelim Mekke'den çıksın nereye gidersek. Sen dedi, dedi. kafan hiç çalışmıyor dedi. E bunu görmüyor musun yüzünden nur akıyor ağzından bal akıyor... ...nereye gitse bütün milleti inandırır... ...sonra gelir sizi buradan çıkarır. Dediler ne akıllı ihtiyarmışsın be. Ne yapalım... Ebu Ceyl dedi ki, Kureyş 12 kabiledir. Her birinin eline bir zehirli hançer verelim. Hacı Karanlıoğlunda bunun olduğu evi bassınlar. Hepsi 12 kabile birden hançeri soksunlar. Çünkü kan dağılsın 12 kabileye ki onun akrabası 12 kabileyle baş edemez. Ebu Ceyl de akrabası aldık. En yakınları düşman. Ondan sonra biraz para veririz, biraz da sustururuz, korkuturuz. Bu, bu fitnefsadı böyle kapadırız. Şeytan dedi ki bu delikanlının kafası çok çalışıyor dedi. Fikir bununkidir dedi. Görüşler birleşti ve bunun üzerine Resulullah Efendimizi öldürme kararı alındı. Mevla Celaliyet'ten Hazretleri bunu beyan ederken istiğfurullah ve yemkuruki kelzinek fe'u li'sbituka ev yaqtuluka ev yuhricu وَيَمْكُرُونَ ve وَيَمْكُرُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Habibim senin hakkında hile hazırladılar. Ya hapsedecekler, ya öldürecekler, ya sürgün edecekler. Onlar o hileyi kurarken ben de karşılığını kuruyordum diyor. Ama ben hilelere karşılık verenlerin en hayırlısıyım diyor. Kırban oldum sana Aynı bizim işlerimiz. Aynen. Mevla hazırlıyor karşılığını. Onun için şaşırdı kaldılar. Bir hile kuruyorlar, Rasulullah Efendimiz ondan haberdar oluyor hemen kurtuluyor. Bak o gece Rasulullah'ı öldürmeye geliyorlardı. Mevla da o gece ne buyurdu? Bu gece hicret et O gece gitti. Ondan sonra dediler ki ya nereden duyuyor bu adam da böyle kaçıyor? Aramızda bir casus var. Parklar birbirlerine, dediler ki kim buna bu haberi sızdırabilir? Tıpaklar, hepsi birbirinden gavur yahut dedilerdir. Birbirine güveniyoruz, buna kim bir şey söylerse. Sonra birisi dedi ki ben size bu kadar söylüyorum da dinlemiyorsunuz. Çok sesli konuşuyorsunuz, Bunun Allah'a duyuyor, buna haber verir Bir sükut konuştuğunuz yok. <gülüyor> Manyağın biri de <değil> <gülüyor> <gülüyor> bu. Mevla ve esirru kavlikum evi bihi innehu alimun bidâces sudûr İster gizli konuşun, ister bas bas bağırın. Pa isterse değil konuşmayın işaret yapın. <gülüyor> i̇sterseniz hiç işaret yapmayın. Kalbinizden düşünün. İnne ve alimun bi'd-sudur. Göğsünüze geleni biliyorum. Kalbinizden geçeni biliyorum. Ela alimun ve halik yaradan bilmez mi? Huvel latiful habir. Bunlar hangi Allah'la baş edeceklerini zannediyorlar ya? Celle şanihu celle celaluhu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmaya o gece ...karar aldı... ...ve Ebu Bekri Sıddık'a hemen akşamdan haber yolladı... ...dedi ki bu gece Mekke'yi... ...terk ediyoruz... ...develeri... ...hazır etsin... ...tabii kâfirler kafirler... Ge ...gecenin hemen başında bu işi yapmayacaklar... ...sesler dindikten sonra... ...ortalık sakinledikten sonra... ...diye gece yarısından sonrayı bekleyecektiler böyle karar aldılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali efendimizi çağırdı o da daha çocuk genç delikanlı dedi ki ya Ali sen benim bu yatağımda uyu benim bu benim, bir ridası vardı bayramlarda onu giyerdi mübarek yani böyle üstüne aldığı şey atkı gibi bunu da dedi yeşil veya kırmızı iki rivayet var bunu da ...buna da sarın dedi... ...yani benim elbiseme sarın... ...sana hiç istemediğin bir şey olmayacak... ...merak etme korkmadın... ...çünkü... ...gelir de camdan bakarlar da... ...yatağı boş görürlerse... ...bu kaçmış diye hemen peşine düşerler... ...o zaman Efendimiz Mekke'den çıkamadan yakalanır... ...onun için Hz. Ali Oraya niye yatırıyor... ...onun karaltısı... ...onları ne yapacak... ...epey oyalayacak... ...çünkü onlar geldiler... ...hava karardığında bakıyorlar... ...tamam evdedir istirahat ediyor... ...nasıl olsa ev sarılmış... ...yüz kişi sarmış evi... ...hepsi... on iki kişi hançerleyecek... ...diğerleri nöbetçi bekleyecek... ...yüz kişi... ...zaten bu buradan nereye kaçacak... ...onun için ortalık yatışmasını bekleyelim... ...Mekke'nin bütün evleri ışıkları sönsün... ...sesleri kesilsin diye... ...bekliyorlar... ...bu arada Hazreti Ali Efendimiz'in yatması orada onları önlüyor... ...bu arada Resulullah Efendimiz Ebu Bersetik'le buluşacak... Çıkıl ...çıkılacak yani... Dolayısıyla vakit kazanılmış olacak. Gecenin üçte bir, ilk üçte birinde Rasulullah'ın kapısında sallallahu aleyhi ve sellem toplandılar. Fakat hemen hemen yüz kişi kapının deliğinden baktılar. Ne zaman uyuyacak, sıçrayacağız, öldüreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadan onlar gelmiş oldu. Yani Efendimiz onlar gelmeden çıkamadı hazda ali falan yerine yatırdı tam çıkacak dışarıda yüz kişi o vakit toplanmış. Idi. <gülüyor> Eline bir avuç toprak aldı. Hadi bilen Ya ve kuran Hakim okudu la yubsuruna kadar. Ve canlen beyne ve min halviyem setten fe la yubsurun. Onların önlerine bir set şey çektik, arkalarına bir set şey çektik. Gözlerini kapladık daha onlar göremezler Mevla'yı. Ya bir. Bu şimdikilere de öyle yap yağlam <gülüyor> ben. Ondan sonra bir okudu üfledim, Onların üzerine attı yüz kişinin başına her birine bir parça nasip oldu. Şuradan bir avuç atmakla yüz kişinin kafasına o tek tek nasıl gider? Mevla hepsinin kafasına ondan bir parça düşürdü o topraktan. Ve ayakta uyur oldular. Bakar kör oldular. Böyle duruyorlar gözleri görmüyor. Efendim sonrasında onların arasından süzüldü... ...çıktı gitti... ...ne var... ...Mevla yine... ...birisini yolluyor... ...ne bekliyorsunuz diyor... ...Muhammed'i bekliyoruz sonrasında... Aa, ...çok bulursunuz dedi... ...sizin yanınızdan çıktı gitti dedi... ...hebirinin kafasına da... ...kum serpti dedi... ...nasıl yahut etler... Ya? ...baklar hepsi kafasında biraz kum var... Ya? Dediler bu nasıl olur ya? İçeri, içerideki kim? Girdiler Hazreti Ali Efendimizin yanına Muhammed nerededir? Allah Bilmiyorum nereye gitti. Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın emriyle Ebu Bekir Sıddık'ın evine gitmiş. Gitti Ebu Bırsızlık'ın evine ulaştı. Dedi ki hicret izni bana verildi. Ya Resulallah bana da müsaade et de senden geleyim dedi. Ebu Bırsızlık izin istedi. Sohbet izni yani beraberlik izni istedi. Efendimiz ne dedi, evet dedi, yani Efendimiz'in hicretinde bir tek arkadaşı var, Ebu Bekri Sıddık'ı rıdıyallaha, Ebu Sıddık sevincinden ağlamaya başladı. Bana nasip olacak diye. Dedi iki deve hazırlamışım dedi, çıkmamız için. Biri senin, biri benim, binelim gidelim. Dedi ki parasız olmaz dedi, ben devenin parasını vereyim. E dedi ben senin için bunu aldım, sana hediyelim, yok dedi ben... Bu cihada hicretim Allah yoluna çıkışım dedi. Kendi paramlan olsun istiyorum. Senin paramlan olmasın dedi. Ve kendi bineceği devenin parasını verdi. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Evet. O kıymetli devesi Kusma isminde. Efendimizden sonra da o deve yaşadı. Ebubekir Sıddık'ın halifeliğinde o deve vefat etti. Sonra Medine yolunu onlara göstermesi için Abdullah ibn Üreykıt isminde bir adamı rehber tuttular parayla. Fakat o adam din dini üzereydi yani müşriki. Ona dediler ki şu iki devemiz senin yanında emanet dursun. Üç gece sonra üçüncü gecenin sabahı bu iki deveyi Sevir Dağı'nın dibine getireceksin. Şimdi onlar çünkü nereye çıkacaklar? Sevir Dağı'na çıkacaklar. Sevir, e, efendim Dağı'na, mağaraya sığınacaklar. Üç gece orada kalacaklar. Üç gecenin sonra, üçüncünün sabahı dediler. İki devemizi getireceksin. Efendim bize yol göstereceksin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir daha geceye kadar Ebu Bekir Sıddık'ın evinde kaldı, o gece orada kaldı. Ondan sonra mağaraya doğru yola çıktılar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bazen önde gidiyor, bazen arkada geliyor. Resulullah Efendimiz, niçin böyle yapıyorsun? Dedi kontrol için, yani tedbir olsun için. Ya önüne geçiyorum, bir şey var mı? Ya arkada duruyorum. Gelen giden var mı? Yani bir şey olursa bana olsun, ben sana feda olayım diye. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem o mağaraya, çık, e, mağaraya çıktıkları gibi biz o mağaraya çıktık epey evvel. Yani öyle dik öyle sert çıkış çıktık bir buçuk saat inerken hep ayakkabılarımız çaraplarımız delindi. Öyle zor indik ve ayaklarımız böyle titriyor. Oraya çıkarken mübarek ayaklarının izi yerde çıkmasın diye parmaklarının ucuyla çıktı. ...ve ne kadar da eziyet çekti ve mübarek ayakları hep yara oldu. Şimdi Mevla hissesi, Habibin oraya kuş gibi uçuramaz mı? Niye çektiriyor? Ya. Şimdi bunu düşünürsek biz de bir şey çektik diyebilir miyiz? Sıkıldık sıkıldık. Ne çektik Allah'a Hiç Hiçbir şey yok. Yedik içtik, yangel yattık. Kainatın efendisi bu kadar çekiyor. Ebu Bezir Sıddık baktı ki... Efendimiz'in ayakları hepten yara oldu, yani yürüyemiyor, o zaman sırtına aldı. Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem omzunda taşıdı. Ama Resulullah Efendimiz yani tabii o kadar ağır manevi tarafı var ki, kimse taşıyamaz, Hazreti Ali Efendimiz yerinden kaldıramıyor. Demek Mevla Habibini Hazreti Ebubekir'e nasip etti, kolay etti de taşıttırdı. Fakat Ebubekir Suttuk diyor, çok zor taşıdım, çok zorlandım yani o kadar sallallahu aleyhi ve sellemin, ağırlığını hissetti. Dergen mağaranın ağzına gelince orada indirdi. Sevir Dağındaki o mağara Resulullah Efendimizi davet etti. Bir vaat Huneyn Dağı'na, bir vaat Tebir Dağı'na birkaç daha çıkmak istediler. Fakat o dağlardan nida edildi ki ''Ya Resulallah ben güvenemiyorum seni korumaya, belki benim üstümde sana bir zarar gelir de ben azaba düşerim.'' diyerekten birkaç daha istemediler. Sevr Dağı davet etmiş ''İleyye Ya Resulallah bana gel'' diye o mübarek dağ o mağarada çok böcekliydi. En çok can yapıcı e, efendim zehirli böcekler o mağarada olurdu. Resulallah Efendimiz girmek isteyince Ebu Fakir dedi Sen dur ben önce gireyim bir temizleyeyim de sen öyle girersin dedi Önce içeri girdi bütün delikleri Efendim elbisesiyle Her tarafa bir parça koyarak Efendimize eziyet edecek bir şey çıkmasın diye Tık attı Sonra bir Delik kaldı ki Oraya bir şey tıkatacak bulamayınca Ayağını tık attı Resulullah Efendimiz'i içeri davet etti Efendim sonunda mağaraya girdi Hazreti Sıddık'ın gözünden yaşlar akmaya başladı. Oradan bir yılan ona onu soktu, eziyet etti. O zaman Resulullah Efendimiz ayağına tükürdü. Efendimizin tükürüyle Hazreti Sıddık'ın ayağı iyi oldu elhamdülillah. Resulullah Efendimiz, "Hartalı adamın gözü çıksa gözünü tık yerine koyardı, hemen geçer. Eli kropselini böyle hemen takardı, tıbi tükürürdü geçer." Sallallahu aleyhi ve sellem. Mağaraya girer girmez Allahu Teala ...bir ağaca emretti... ...ağaç geldi hemen mağaranın kapısında... ...bütün dal budak saldı... ...mağaranın kapısını... ...ağzını kapattı... ...ondan sonra... ...bir de güvercin geldi... ...o güvercin de orada ne yaptı... ...yuva yaptı, yumurtladı... ...bir de ne geldi... ...hankebut geldi, örümcek... ...örümcek bir dokudu, bir dokudu, bir dokudu... ...desen yüz senelik dokudu... ...yani örümcek ağının. Ömrünü hesap eden adam gelse yüz senelik örümcek dokumuş der yani, o kadar dokudu. Mevla bak nasıl diyor ki, siz Habibime yardım etmezseniz ben ona yardım ettim bile. Neyle? Örümcekle. ne Küvercinle. Mevla'nın ne orduları var? En zayıf şey dünyada nedir? Örümcek. Allah en zayıf şey, hayvanla kimi kurtarıyor? En büyük peygamberi kurtarıyor toplar, tanklar, füzeler kurtaramayacak yerde bir örümcek ne yapıyor? Kurtarıyor. <gülüyor> Mevla'nın izniyle. Onun için bu Seyri Kaside-i Bürdesine öyle diyor. Vanül Hamam ve zannül ankebu teala hayril beriyeti lem tensüt ve lem Örümceğin ve güvercinin Resulullah'ın üzerine dokumadığını ve yutlamadığını zannettiler. Geldiler, mağara ağzına kadar geldiler Ebu Cehil adamlar. Bunlar nerde saklanıyor diyor, bağırıyorlar, bakınıyorlar Her tarafa dağılıyorlar, bulamıyorlar Mağaranın üstü öyle ki ben çıkmışım orda Ayağına baksan içerisi görülüyor Yani üstünde de bir boşluk var ayrıyette Oraya kadar geldiler Ya şu mağaranın içine girelim mi girmeyelim mi onu düşünüyorlar o daha kadar çıkmışsın e Gir işte Birisi diyor ki ne gireyim boşuna diyor ...bu ağaç burada dal budak çalmış, buradan adam geçebilir mi diyor ya bunu kesmeden? Öbürü diyor ki ya bu güvercin burada yumurtlamış buraya adam girse küçücük yer taracık mağaraya... ...burada bu yumur güvercin kalır mı bu yuva bozulur. Öbürü diyor ki bu örümcek buraya Muhammed doğmadan dokunmuş diyor. <gülüyor> Nasıl bu girecek içeride bu örümcek ağa duruyor burada? Anneciğim için hadi gidelim diyorlar. Ya! Allah'ın vikayesi... ...yani yardımı ve himayesi... ...bütün dünyanın silahının göremeyeceği işi gördü... ...bir örümcekle. Örümcek... ...İnneha cündüm min cünudillah... ...Allah'ın ordularından bir ordudur. Mevla'nın ne orduları var? Bunun üzerine... ...müşrikler... ...epey araştırmalar yaptılarsa da... ...Resulullah Efendimizin... ...Öber Sıddık'ın izine... Rastlayamadılar, çok darlandılar. Mekke'nin altını üstüne getirdiler. Fakat anlattığımız üzere Al-Kime isimli bir zat bu fetih senesi Müslüman olmuş. Radıyallahu anh bu mağaraya çıktıklarını tahmin etti ve izlerini sürdü mağaranın ağzına kadar geldiler tam kapısına geldiler dediler ki iz burada bitti e şimdi nereye giderler artık buradan ne bileyim dedi sağ mı giderler sağ mı giderler ya mağaraya girdiler işte İz orada bitti fakat Mevla onları o mağaraya sokturmadı fakat Ebu Bekri Sıddık o kadar üzüldü ki o kadar üzüldü neden? Girecekler içeri şimdi. Efendimiz anladı ki Ebubekir çok üzülüyor. İstadı billah <gülüyor> izhuma fil <gâr>. İkisi mağaradayken iz sahibi. <gülüyor> Resulullah'ın sahibine. Sahip ne demek? Arkadaş. Ebubekir'in Resulullah annesi sahibi. Yani arkadaş. Kur'an-ı Kerim'de. Hiçbir sahabe hakkında böyle bir ayet var mıdır? Yoktur. Onun için Ebu Bekri Sıddık'ın sahabeliğini inkar eden ne olur? Kafir olur çünkü bu ayet-i de sabittir. Ebu Bekri Sıddık bir kere dedi ki, hanginiz Tevbe suresini okuyacaksınız? Tevbe suresi işte bu sure. Sahabelerimizi ben okuyacağım dedi. Okurken bu ate gelince Ebu Bekri Sıddık ağlamaya başladı. Vallahi ben onun sahibiydim dedi. Evet. Resulullah Efendimiz dedi ona ki, la tehzen, ey Sıddık üzülme. İn Allah emanana. Şubesiz Allah bizimle beraberdir. Üzülme. Baktı ki dedi ya Resulullah. Nasıl üzülmeyim ayaklarının ucuna baksalar üstümüzde bizi görecekler. Kurdu Ma'avannuke biz ne'lillahi fealisu ma iki kişi hakkında ne düşünüyorsun ki üçüncümüz Allah'tır. Celle şaniü celle celal. Mevla onları öyle celdetti mağaranın etrafında döndü dolaştılar göremeden gittiler Resulullah Efendimiz ey sıttık çok üzüldün telaş ettin ama eğer ki onlar şu mağaranın kapısından doğru yanımıza gelseydiler biz de şu taraftan doğru giderdik dedi halbuki öbür çıkış tarafı uçuruma iniyor Hazreti sıttık dedi nereden giderdik dedi bir de baktı ki oradan dolayı Mağaranın daha o kadar yüksek ki kartallar yüksek uçar biliyorsunuz. Biz mağaradayken kartallar uçuyorduk. Yani o kadar yüksektir dağ. Mağaranın ağzına Rabbim bir deniz bitiştirmiş bir de gemi bağlamış. Dedi bak şuradan sandal alabilsek denizden açılı gideriz. Yani öyle gösteriyor Hazreti Sıddık'ı teselli ediyor. Yoksa Resulullah Efendimiz hiç korku ve telaşeye düşmedi. Tamam, tamam inşallah evet bunun üzerine İbni Kesir buyuruyor ki bu hadis Allah'ın kudretine göre çok kolaydır Mevla nelere kadir. ve hatta Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh çok susadı mağarada hararetli oldu ki, git şuradan mağaradan su iç ...gitti oradan bir kovuktan... allah Teala cennet ırmaklarının görevlisi Melih'e emir verdi... ...cennetten oya bir har kakıttı. Mağarada Rabbim cennetten içiriyor, Firdevs cennetinden. Ebu Bekir sıttı gitsin diye. Dedi ya Resulallah be... ...bu kadar kıymetin var mıdır? Baldan tatlı, sütten beyaz, miskten hoş kokulu... ...sular içiliyor bana Mevla bu mağaranın ortasında. Benim Allah'ın da bu kadar rütben var mıdır? Dedi ya Babekir ...senin... ...derecen öyledir ki ve الذي بعثني Beni hak peygamber yollayan. Allah'a yemin ederim ki sana buzu eden, seni sevmeyen 70 peygamber kadar ibadet yapsa cennete giremeyecektir. Ebu Bekir Sıddık, Radiyallahu Teala Efendimiz ona öyle bu, "Ya Babekir, ümmetimden ilk cennete sen gireceksin. Ya Babekir, Allah mahşer günü bütün kullarına tecelli edecek, sana özel tecelli edecek." Evet. İşte. Bu siyah mezhebi Ebu Bekir Sıddık'ı sevmezler. Allah Allah! Nasıl sevmezler? Nasıl cennete girecekler? Dolmuşlar Medine'de bu sene aman ya Rabbi! Sabahlara kadar Hazreti Fatıma'nın mezarının başında cehra, cehra, cehra. Ağlaya ağlaya sabahı kadar yıkılıyorlar. Ne Ebu Bekir Sıddık'a selam verirler ne Hazreti Ömer'e selam verirler. Ne Hazreti Osman'a Fatih'e okurlar. Ya Rabbi İslah'ı hele ya Rabbi Hidâ. Ebu Bekir Sıddık'a nasıl düşman olunur ya? Burada ayet var onun hakkında ya Rabbi. Pencilallahu sekine tev aleyhi ve ayde bi junudil lem teraha. Fe ki çok darlanınca Ebu Ebu Sıddık Allahu Teala ve i Hazretleri Resulullah Efendimize ve onun arkadaşına bir sekine, tumane yani manevi bir teselli indirdi. Feyz bereket yağdırdı. Hatta rivayet edildi Resulullah Efendimiz Dizlerini Hazreti Sıddık'ın diziyle ellerini eline alnını da alna koyarak Mevla'nın ona akıttığı feizinden, Hazreti Sıddık'ın kalbine orada boşalttı. Ancak o teveccühten sonra Hazreti Sıddık açıldı öyle bir rahat etti ki daha hiçbir şeyden korkmaz o. Onun için buyuruyor, Allah benim göğsüme ne döktüyse ben Ebubekir'in göğsüne akıttım. Ve buyurur Ebu Bekir sizden çok namaz, çok oruçla üstün olmadı. Kalbinde yerleşen onur sebebiyle üstün ol. O mağarada akıtılan Resulullah Efendimiz'e Mevla'dan geliyor. Onur da ondan Hazreti Sıddık'a aksetti. Radıyallahu <gülüyor> Teala an. Fenzelallahu Sekinetu Ve yeda'u bi cünudillem teravhâ. <gülüyor> Allah-u Teala Habibini... ...sizin görmediğiniz ordularla desteklediği... ...yani görünüşte kaç kişidirler? İki kişidirler. Hakikatte Bedir günü, Hendek günü, Hüneyn günü inen bütün melekler mağarayı sardılar. Allah'ın melekleri doldu. Fakat Mevla Teala... ...evi hırsızlık o melekleri göstermiyor. Evi hırsızlık endişe Kim bilir... Bugün de Müslümanlara yardım için Mevla ne kuvvetler hazırladı? Ne destekler hazırladı? Neler hazırladı? Ama Müslümanlara için iç yüzünü göstermiyor. Niçin? E, üzülsünler. Niye? Üzüldükleri günahlarına kefarettir, derecelerine terfidir. Allah için dertetsinler, sıkılsınlar. Bütün bu sıkıntılar mizandadır inşallah. Ve ceale kelimetellezine keferussufla Allah kafirlerin kelimesini en alçak yaptı. Şirki, küfrü, Allah'ın düzeninden başka düzenleri, O'na ortak koşulan düzenleri kıyamet gününe kadar Allah ne yaptı? En alçak yaptı, mağlup etti ve kelimetullâhi hiyel Allah'ın kelimesi tevhid, İslam dini en yücedir ve o günde Rabbim dininin yüceliğini ispat etti. Bugün de Yarabbi ispat eyle. Amin. Kafirlerin kelimesini bugün de süflü eyle Yarabbi. Alçak eyle Yarabbi. Kendi dinini, davanı hali eyle Yarabbi. Ehlini galip eyle Yarabbi. Müslümanlarını makhur eyle Yarabbi. Müslümanları her sahada mansur muzaffer eyle Yarabbi. Ve Allahu azizun hakim. Allahu Teala ve Tekeddes Hazretleri çok ulu ve kavidir, valiptir, hikmet sahibidir her ne yaparsa her ne yaparsa işi yerli yerinde dir. Şimdi kıssanın sonu şöyle geliyor kısaca: Kureş mağaradan ümidi kestiler ve sahillerde bulunanlara, herhalde bunlar deniz kenarına vurdular, deniz yolundan gittiler diye haber yolladılar. İkisinden, ikisini veya birini esir eden veya öldürene 100 deve, bir rivayet 200 deve biçtiler. Düşünün ki 100 deve 200 deve bugünün parasıyla nedir? Bir deve son model Mercedes fiyatıdır. O zaman e bugün bir Mercedes 5 milyar olsa düşünün 100 deve ne para ediyor o zaman yani? 200 deve ne para ediyor? Adamın gözünü döndürür ya. Yani. Dediler ki yakalayanlara bunu vereceğiz. Resulullah Efendimiz efendilikle mağarada 3 gece kaldılar. Allah Allah. Ebu Bedir Sıddık'ın oğlu Abdullah, geceliğin mağaraya onların yanına geliyordu. Kararlığınca ortalık, Mekke'nin haberlerini veriyordu. Neler oldu, işte geldiler dağdan, boşu döndüler, yakalayamadılar, indiler. Yani sabah şöyle oldu, akşam böyle oldu. Sabah olmadan da Mekke'ye geliyordu, Mekke'de sabah millet gibi evinden çıkıyordu. O da sanki evinde kalmış gece gibi, hiç çaktırmıyordu. Amir İbn-i Füheyre Ebu Sıddık'ın kölesiydi, o da Ebu Bek Sıddık'ın koyunlarını gündüz sağıyor. Geceliğin Ebu Bek Sıddık'ın kızı Esma Validemiz, M Mekke'de yatar Cennet-ül Muhalla'da, çok büyük hanım sahabedir. O da geceliğin yemeklerini, sütlerini mağaraya çıkarıyor. Allah Allah! Biz o mağaraya canımız çıktı ki erkek olacağız ya. O mübareke anamız Esma Validemiz her gece çıkıyor sütlerine kadar götürüyor. 3. gecenin sabahı ne anlaşmıştılar? Adamlar iki deveyi getirecek diye. Hakikaten iki deve bekliyor. Samahali'nin indiler, bindiler Medine tarafına yollandılar. Amir ibnü Füeyre de Ebubekir Sıddık'ın arkasına oturdu ve Mekke'den çıkarlarken Allah şu ayeti vahyet. Estağfirullah. Rabbim, dün içime girdi, bugün dışime girdi. Dün içime girdi, bugün bir şekilde Dün içime girdi, bugün dışime girdi. Dün içime Doğru bir girişle razı olduğun şekilde korunmuş olarak girmemi nasip eyle. Tarafından bana çok büyük bir kuvvet ihsan eyle. Bu ayet orada indi. Hakikaten Mekke'den rahat çıktı. Medine'ye de girdi. Medine'de de Allah ona Ensar-ı Kiram'ı ne yaptı? Kuvvet ve yardımcı yaptı. Efendimiz Mekke'den çıkışında Mekke'ye döndü ve ağladı. Çok severdi Mekke'yi. Doğduğu yer. Atalarının İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın vatanı dedi ki, Ey Mekke ben senden çıkıyorum. Vallahi biliyorum ki sen Allah'ın en sevdiği şehirsin. Allah'ın en kıymet verdiği yerisin, haremisin. Senin elim beni çıkartmasalardı ben senden başka bir yere gitmezdim. Ve senden başka bir yerde yerleşmezdim. Öyle kıymetli bir yer. Resulullah buyuru, Sallallahu Aleyhi ve Sellem her gün Mekke'nin sıcağına gündüz bir saat tahammül etse 200 sene cehennem ondan uzaklaşır Allah'a. Allah. Mekke ne, ne demek? Harem-i Şerif. Bir hasene orada yüz bin hasene er yapılan, yüz bin kat katlan. Rabbim cümlemize tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Evet. Ancak Medine-i Münevvere'de Resulullah Efendimiz'in şimdi yattığı kabri şerifinin toprağı ki arştan daha eftaldir. O toprakta ne toprağı? O da Mekke toprağı. Niçin? Nuh tufanında Tufan senesinde Mevla Mekke'den Kabe'nin bulunduğu topraktan bir kısmını tufanla beraber nereye getirdi? Medine'de Resulullah'ın şimdi gömülü olduğu toprağın yeridir. İşte o Mekke toprağı. Yine haremin toprağı. Yola düştüler. Medine'ye giderlerken Süraka isimli bir kişi. Bunları öldürene yüz deve, iki yüz deve duyunca arkalarından takip etti. Sahil yolunda onlara yetişti. Ve arkalarından bağırdı ''Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi seni benden kim kurtaracak?'' Efendimiz buyurdu ki ''Yemne'uni'l cebbarul vahidul kahhar'' Tek olan, son derece galip olan, istediğini zorla yaptıran Allah seni, beni senden kurtaracak. Hemen Cibril geldi dedi ''Ya Muhammed Allah yeri sana itaatçı kılmıştır, ne emrersen yapsın.'' Efendimiz Ya ''Ya Arduhudi'' toprak yut bunu o yaklaşıyor ya uzaktan yaklaşırken başladım. devesinin bineğinin atının dizleri batma dizine kadar başladı bak ya Muhammed el dedi tamam dedi bırakacağım sizin peşinizi sen beni bırak ben de sizi bırakacağım Erdoğanlı toprak sal onu dedi toprak saldı biraz durdu dur ya bu yüz deveyi bu da nerede bulacağız bir daha deneyelim dedi <gülüyor> yedi kere söz verdi sözünü bozdu Evet, öylece efendimiz üzerine geldi, her seferinde atının dizleri yere battı. Yedincisinde tam bir tövben yanına suh yaptı. He? Yani dönüş yaptı. Yine de Resulullah Efendimiz, Musa aleyhisselam olsa çoktan batırmış. <gülüyor> bir kere de daha affetmez, saldırmaz. Karun <gülüyor> kaç kere yalvardı. Cık. Efendimiz bak yedi kere sözünü bozdu yine Bak sana da ama adama tevbe nasip olur. Resulullah böyle düşünüyorum Metin. Sallallahu aleyhi ve sellem döndü Mekke'ye. Şimdi bütün Mekke'nin yolları adam dolmuş herkes onları arıyor. 200 deve var. Yolda kimi görüyorsa dedi ki bütün yolu dolaştım hiç kimse yok dedi. Yani geri çevirmek için. iman etti ya tevbe etti. Ondan sonra hepsini geri döndürdü ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derken Medine'ye i Münevvere'ye iki hafta sonra yani yolculukları. Bir pazartesi Mekke'den çıktılar. iki hafta sonra pazartesi Medine-i Münevvere'ye dahil oldular. Hicreti pazartesi, tohumu pazartesi, miraca çıkışı pazartesi sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'ye girişi pazartesi, vefatı pazartesi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için o gün hep oruç tutardı. Mekke ehli, Medine eli zaten hasret içerisinde bekliyorlar. ...yollara tutmuşlar, vedat tepesi ki en yüksek tepesi gelen yoldan onun üzerinden... ...efendim, geleni görecekler, ağaçlara çıkmışlar, bütün karı, kuru, çoluk, çocuk... ...efendimizin hasretiyle yanıyorlar. Ne zaman Hazar-ı gördüler işte meşhur... ...tala'l-bedru aleyna min seniyyatil veda ve cebeşşşükrü aleyna mâ dea'lillâhi dâ. Veda tepesinden üzerimize dolunay doğdu. Ya Resulullah parladığı ay gibi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a dua eden yalvardıkça bize şükretmek vacip oldu dediler bu şiir okudular eyyuhel meb'ûûzu fînâ ci'te bil emril Muta ey bize gönderilen öyle bir din getirdin ki mutlaka ona itaat edilecektir ci'te şerrâftel medine. merhaben ya hayredâ geldin medîneye şeref verdin ey davetçilerin en hayırlısı dediler hakikaten kucak açtılar ensar işte Halid İbni Zeyd orada yatıyor. Ayub el Ansari, Radıyallahu Teala Anhül Bari. O ne büyüktür o? Biz onun kıymetini bilmiyoruz. O ne büyüktür o? kimli yanından gel? Radıyallahu Teala geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve girdi. Tabi biraz Kuba'da nazil oldu. Yani Kuba'da istirahat etti. İlk cami temeli atıldı. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem medne girince, herkes onun devesinin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, devesi bizim evin önüne çöksün diye devenin seveceği otları kapılarının önüne, efendim, serdiler. Resulullah Efendimiz buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem, deveyi bırakın. Herkes yapışıyor deveye ki bizim eve gelsin. Buyurdu ki devenin yolunu bırakın. Çünkü o deve Allah'tan emir almıştır. Kimin evine gidecek? O biliyor. Herkesin kapısını geçti, geçti, geçti. Feberaket ala bâbi ebi eyyûb. Eyüp Sultan Hazretlerinin kapısına çöktü. Efendimiz buydu. Burada misafir olacağız. İki katlıydı evi. Evvela Rasulullah Efendimiz alt katı istedi. Hazreti Ey, Ebu Eyüp üst katta kalınca radıyallahu Teala rahatsız oldu. Hiç uyuyamadı. Ondan sonra Efendimiz'i Sultan Hazretleri Tübbe'nin torunlarından dedi. bin sene evvel bin sene evvel büyük komutan Tübbe Medney Münevvere'ye inince dedi ki burası ahir zaman peygamberinin hicret edeceği bir yurttur ve orada bir mektup yazdı o zat zuhur ederse ben de ona iman ettim diye bıraktı torunlarından torunlarına o mektup Eyüp Sultan Hazretleri'nde kaldı işte o mektubu da bin sene evvelden ulaşan emanette Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Halid teslim ettiler. Böylece Medine'ye i ilk iş biliyorsunuz cami başladı, Mescid-i kuruldu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalacağı hücurat, saadet kuruldu, İslam devleti kuruldu ve bütün dünyaya İslam ondan sonra hakim oldu. Sekizinci senede Mekke-i Mükerreme'ye de feth olmakla beraber efendim, Mevla Teala ve Tecced Hazretleri dinini, nurunu tamamladı. Elhamdülillah. Bu kısaca bir özettir. Allahu Teala ve Tecced Hazretlerinden niyazımız bugün de Müslümanlara Rabbim manevi hicretler nasip eylesin. -hi. Manevi hicret nedir? El muhacir menhecer Allah'ın muhacir Allah'ın yasaklarını terk edendir. Yani haramları bırakmak nedir? En büyük Hicrettir. İyiliği emretmek, kötülükten neye dine davet etmek nedir? En büyük cihattır. Onun için bugün inşallah bu manevi cihadımızı, nefisle cihadımızı, şeytanla cihadımızı ve manevi hicretimiz ki kötü huylardan uzaklaşmak inşallah, haramlardan sakınmayı bu münasebetle Rabbim bir daha cümlemize nasip eder ve hicri yılbaşımızı mübarek eyle. Şimdi oturalım, hicri yılbaşı duası yapılacak. İnşallah bu mübarek gecede bu duayı kim üç kere okursa bir daha seneye kadar inşallahu Rahman şeytan şerinden ve bütün günahlardan خلاص olacak ve kurtulacak. Onun için sessizce bu duayı beraberce okuyacağız inşallahu Rahman. Şimdi efendim kardeşlerim külliyenin İnşaatı durmadı. İnşallah devam ediyoruz. Allahu Teala tamamına erdirsin. Amin. Dün Gün gece yine Kebze'den hanım kardeşlerimiz rüyalarında görenler oldular. İnşallah selamet sahiline çıkılacak. Allahü Teala oranın sahibidir, orayı koruyacak. Biz de inşallah yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Ebu Talib'in işine döndü. Dün de misal verdim. Ebrehe en büyük orduyu topladı fil ordusuyla Kabe'nin üzerine geldi Kabe yaklaştı yüz kadar deve vardı otlakta onları gasp etti. Ebu Talib'e haber gitti De Ebrehe develerine senin sahip ol, develerini gasp etti. Ebu Talip de çıktı Ebreğe Dedi ki Yahu bu ben, bunlar benim develerimdir Bunlar bana iade ve Haksız bunları kasbetme. etme Ebreğe dedi ona ki Ben senin haline şaşarım dedi Ben senin ve atalarının şerefi olan Kabe'yi yıkmaya geldim Sen Kabe için bana şefaat etmiyorsun da Develerini istiyorsun Yani sana yakışan nedir? Mekke'nin uluslusu Bu Kabe'dir, Allah'ın evidir Yapma buna dokunma diyecekken sen kalktın, ne diyorsun? Benim develerimi bana ver. O zaman Ebu Talib ne dedi? اَنَا رَبُّ الْاِبْنِ وَلِلْبَيْتِ Rabbun يَحْمِيًا Ben dedi develerin sahibiyim, Rabbiyim dedi. Rab, Arapçada sahip demek. Ben develerin sahibiyim, onun için develeri isterim. Beytin de bir Rabbi var, o onu korur dedi. He? Şimdi, ben de aynı diyorum, külliyenin de bir sahibi var. Onu o korur değil mi? <gülüyor> korur. fazla Kerem korur. Ona bir zarar ceval Allah'ın izniyle gelmez. Evet şu söz çok manidardır. Ben devenin Rabbiyim, develerin Rabbiyim. Beytin de bir Rabbi var. O onu korur. Onun sonra ne oldu? Geldi geldi geldi fil ortusu. Mevlada da ne yolladı? Ebabil ortusu. Kuşlardan ordu yolladı. Estağfirullah, <gülüyor> elem tara, <gülüyor> keyfe feala rabbuke bi ashabil fil, Görmedi mi senin Rabbin fil ordusuna ne yaptı? Elem ve kaydun fi tadlil Onların hilesini nasıl boşa çıkarttı? Ve er sen aleyhim tayran ebabil Onların üzerine nasıl ebabil kuşlarını yolladı? Ebabil kuşları termiim onlara atıyor bir hicar edeyim bir taş Min sittil, Yani mercimekten büyük nohuttan küçük şöyle Kakasını almış ama cehennem ateşinde pişmiş Kıpkızıl taş Kıpkızıl Şimdi ne yapıyor Taşın üzerinde yazılmış Kimin kafasına ineceği Her kuşun ağzındaki Kakasındaki Ayağındaki taşta isimli Geliyor o taş oradan üstten böyle Kuş bırakıyor Bıraktığı zaman da adamın kafasında miğfer var Demir zırh var Altında da fil var Filin üstünde oturuyor adam O geliyor o küçücük ateş taşı Beyninden bir defa deliyor e, Beyin gitti zaten Oradan geliyor, dübüründen çıkıyor. Adam gebe dedi beyninden o ateş girmekli. Oradan çıkıyor, deve şeye giriyor, file giriyor. Çünkü altında fil ya. Oradan da fili deviriyor. Allah onları yaptı. E Kur'an okuyorum sana daha sure. Hepiniz biliyorsunuz elem tera keyfi. Allah onları ne yaptı? Yenmiş, içilmiş, biçilmiş, bilmem ne etmiş Yani yendikten sonra affedersin insanın dübüründen çıkan bir şey. Nasıl bir pislik halinde? Öyle bir... Fil ordusunu leş etti bıraktı. Serdiği ellere ya. İşte bu Talib'in sözü çıktı. Kabe'nin Rabbi var o onu korur. Allah bunların hilesini de boşa çıkaracak inşallah. <Gülüyor> tabi uğraşıyorlar. Herkes vazifesini yapıyor. Biz de üzülüyoruz tabi sıkılıyoruz. Hakikaten ben darlandım. Ama Allah beni feraha çıkartmaya <Gülüyor> kadir. Ben çünkü aciz adamım, zayıf adamım, hasta adamım. E babam zaten beyin ameliyatı geçirdi benden sonra, ben hacca gittim, babam beyin ameliyatı oldu, adam hepten acayip bir durumda hasta oldu. Allah acil şifası, efsanesi. <gülüyor> e ben öyle, dünya işlerinden de haberim yok. E bu işe koşuyoruz ama tabi baya bir engeller, baya bir arızalar çıktı. Tabi sağlığımızı, sahatimizi düşünmüyoruz feda olsun ama tabi diğer engeller insanı daha düşündürüyor. İnşaallahurrahman, Mevla bu canı bize emanet vermiştir. Bu nefeslerimiz, bu seslerimiz çıktıkça bu yolda çıkacak inşaallahurrahman. Elimizden geldiği kadar devam edeceğiz. Siz de Allah'ın yolunda davet edildiğiniz şekilde sohbete, cemaate devam edeceksiniz inşaallah. Yani i̇nşallah devam edeceksiniz. Biz sizin için hepimiz inşaallahurrahman, allah, allah Teala ve Tekaddes Hazretleri tarafından, ...mahfuz oluruz, emin oluruz, kurtuluruz. Şimdi dua yapmadan evvel... ...külliye için bağış yapmak isteyenler... ...içeride toplanacak. Yalnız ben size geçenden söylemiştim... ...başıma bir liste geldi ki... ...ne yapacağım bilmiyorum. Para veren... ...yani borç alınacak... ...istenecek bir durumdur. Ben sizi çok yormayacağım... ...ancak şu anda... ...10 Mayıs Cumartesi'den... 8 Haziran Cumartesi'ye kadar sırayla günleri tespit edilmiş ve yazılmış en nihayeti 1,5 milyar işçilikler efendim kerestesinden, beton çeklerinden, demir çeklerinden efendim hepsi toplanmış burada 6 milyar 5-6 milyar lira acil ve zaruri en yakında durmaması için yürümesi için ödenmesi yarından, cumadan, cumartesiden ödenmesi gerekenler bunlardır. Biz zaten size gerekenleri söylemiştik. Daha fazla üzerinde durmama zaten gerek yok. Hepiniz şunu bağış yapmak isteyenler bağışlarını içeride şimdi yapsın. Dışarıdaki bağış yapsınlar ve bu bağışlarından dolayı da makbus kesilecektir. İnşallah. Şimdi mübarek hicri yılbaşımızın duasını okuyalım. Şimdi saldırılar arttığına göre yardımlar da ona göre artar mı inşallah? İnşallah. İnşallah. Bağışlar da ona göre artar rahman Ve bu borçlar ödenir rahman. Ben orada kendime ev yapmaya kalkmadım Benim göye orada villa, evim varmış, villam varmış Bunlar, Bir tane evim var beş senedir Ne damı var ne çatısı var, temirleri çürüdü yapamadım Bir gece bondu gibi bir yerimiz var O da Damı yok Tavanı yok, birşeyi yok Beş senedir çürüyor Onu bile yapamadım, niçin? Dedik evvela külliyeyi yapalım Mevla görüyor, kiden de görüyor orada her şey meydanda ama bunlar tabii uuu, attılar, tuttular evet. Allahu Teala Hazretleri hayırla ıslah eylesin diyoruz Amin. ne diyelim, hakikatleri Amin. öğretsin Fazbu Kerem ümmete bütün müslümanları hakikatlerden haberdar eylesin Amin. ben zaten bu gece için size gerekenleri önceden söylemiştim bu gece daha uzatmıyorum ancak nazik ortamdayız ona göre anlayışlı olun siz ben uzun konuşmam, bir saat konuşacağıma bir laf konuşuyorum. Nazik ortamdayız ona göre. Başka bir şey demiyorum. Şimdi kısaca duaları yapalım inşallah.